Mehmed. O izi eteli Kadir'e göre yapıyor. Nur-i Muhammediy, dedi, nur Nur'i Nur'i i okumuş. Bir adet Kulügarşıganı demeyeceğiz, söylemeyeceğiz. Yani kulügarşıgan yok. İkinci parçası yok. İkinci parçası Bir gece saat on kalın galiba bir Halil Cumhuriyeti telefonette Müddet Bağrı Hanfetleri Şimdi hemen hemen demiş. Halil Cumhuriyeti'nin adı anı ne Bir Hazreti Ali'den sonra şey, ver hastaneler şey, onları şeye verdiklerimi yazsın onları. Vermediklerimi yazsınlar. Yeni şeyleri yazıyorlar. Yeni verdiklerimi yazıyorlar. Hastaneler için nasıl olacak? Erhani Şehir'in var Teşekkürler.